Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, TMOBA bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi korunan alanlarla ilgili korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte yapılan değişiklikle ilgili bir açıklama yayınladı. Değişiklikle birlikte İzmir'de korunması gereken birçok doğal alanın, Tehdit altına girdiği belirtilen açıklamada Poça, Urla ilçeleriyle Karaburun, Çeşme, Yarımadaları ve Gediz Deltası başta olmak üzere korunması gerekli doğal sit statüsündeki alanların doğal niteliklerinin bozulmasının önünün açıldığı ve söz konusu nitelikli alanların yapılaşma tehdidine açık hale getirildiği ifade ediliyor. Açıklamada yönetmelik değişiklikle birlikte nitelikli doğa koruma alanlarında entegre nitelikte olmayan tarım ve hayvancılık tesisleriyle balıkçı barınağı, iskele, kültür balıkçılığı ve doğal kaynak suyu kullanımıyla yönelik uygulama ve yapılaşmalara izin verildiği belirtildi. Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında da diğer koruma statülerinde yapılabilecek yapı ve faaliyetlerin yanı sıra sanayi tesislerini de içirecek biçimde entegre üretim ve depolama tesisleriyle madencilik faaliyetlerinin yapılmasına olanak sağlandığına dikkat çekildi açıklamada. Manisa'nın üzümleriyle meşhur Alaşehir ilçesindeki tarımsal üretimi büyük ölçüde etkileyen jeotermal enerji santrali için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ekoloji Birliği'nde yer alan habere göre Manisa 2. İdare Mahkemesi gerekçe olarak projenin çevrenin korunması, sürdürülebilir çevre ve kalkınma ilkeleri ve kamu yararı ile bağdaşmamasını ve verilen çet gerekli değil kararının hukuka uygun olmamasını gösterdi. Avukat Akın Yakan tarafından yapılan açıklamaya göre, mahkeme kararında projenin uygulanması durumunda, telafisi güç ya da imkansız zararların doğacağını vurguladı. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çişlik Sözleşmesi'nin sekreteri Elizabeth Maruma Mrema, gelecekteki pandemileri önlemek için Çin'in Wuhan kentinde yeni tip koronavirüs salgınının başlangıç noktası olduğu düşünülen yaban hayatı pazarlarına küresel çapta bir yasak getirilmesi gerektiğini söyledi. Çin salgının yayılmasının ardından canlı kurt yavrularının, pangolinlerin ve daha pek çok hayvanın satış sırasında küçük kafeslerde tutulduğu ve daha sonra insanlara geçebilecek hastalıkların kuluçkaya yattığı, pis koşullarda bırakıldığı yaban hayatı pazarlarına geçici yasak getirmişti. Şu anda birçok bilim insanı ise Pekin'in yasağı, Kalıcı hale getirmeye çağırıyor. Guardian'da yer alan habere göre MREMA konuşmasında Batı ve Orta Afrika'dan yayılan Ebola ve Asya'dan yayılan Nipah virüsünün örneklerini vererek doğanın yok edilmesiyle yeni insan hastalıkları arasında açık bağlantılar olduğunu söyledi. MREMA aldığımız mesaj şu. Biz doğaya dikkat etmezsek o bizim üstemizden gelecek ifadelerini kullandı. Çin'de yapıldığı gibi canlı hayvan pazarlarının yasaklanmasının iyi olacağını söyleyen Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteri. Ancak özellikle Afrika'da milyonlarca insanın geçim kaynaklarını sürdürmek için vahşi hayvanlara bağımlı olan düşük gelirli kırsal bölgelerden gelen topluluklar olduğunu da hatırlamalıyız uyarısında bulundu. Rema, alternatiflerin yaratılmadığı durumdaysa şu anda dahi pek çok türün yok olmasına neden olan yasa dışı ticaretin önünün açılabileceğini belirtti. MREMA, ülkelerin COVID-19 salgını sonrasında biyolojik çeşitlik sözleşmesi çerçevesini müzakere etmek için geri döndüklerinde, dünyanın doğal dünyanın yok edilmesinin sonuçlarını daha ciddiye alacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. Biyoçeşitlik Sözleşmesi Sekreteri şu şekilde sözlerini sonlandırdı. Bozulmamış ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği korumak bu hastalıkların bazılarının yaygınlığını azaltmamıza yardımcı olacak. Dolayısıyla çiftçilik yapma şeklimiz, toprakları kullanma şeklimiz, kıyı ekosistemlerini koruma şeklimiz ve ormanlarımıza nasıl muamele ettiğimiz ya geleceği mahvedecek ya da daha uzun yaşamamıza yardımcı olacak. 140 yıl içerisinde dünya 2019'da en sıcak ikinci yılını yaşadı. 2020'nin ilk birkaç ayı da aylık sıcaklık rekorlarını kırdı ve kırmaya çok yaklaştı. Ocak 2020 kaydedilen en sıcak Ocak ayıydı. 140 yıldır. Şubat 2020'de en sıcak ikinci Şubat ayı oldu. 140 yıldır. Avrupa Birliği'nin İklim Yönetim Merkezi Kopernikus Mart ayının en sıcak ikinci veya 3. Mart aylarıyla eşit seviyede olduğunu bildirdi. Penn State Üniversitesi'nden iklim bilimci Michael Manse dünya anlaşılır bir şekilde koronavirüs pandemisiyle meşgulken üst üste kırılan rekor sıcaklıklar arka planda daha büyük bir krizin yaşandığını hatırlatıyor dedi. Man, ben bu cümleyi yazarken Avustralya'daki büyük set resifi son 5 yıldaki en büyük 3. beyazlamasını yaşıyor. İklim krizinin katlanarak kötüleşmesi ve bu konu edinmemiz koronavirüs Kriziyle mücadele ve atılan bütün siyasi adımları da yönlendirmeli diyor. Ve 2020'nin en sıcak yıl olacağı bakılırsa şimdiden belli. İklim krizi koronavirüsünden daha da büyük bir felaket olarak başımızda bekliyor. Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Erol Kesici, kuruyan ve kirlenen doğal göllerle ilgili bir rapor hazırladı. Kesici ülkede en son 60 yılda Marmara Denizi'nin yüz ölçümünden daha büyük ve 3 Van Gölü büyüklüğünde 60'a yakın doğal gölün kuruduğunu ve kurutulduğunu açıkladı. Doktor Erol Kesici. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri